Stefan beni hem kızdırıyor hem de dövüyor. O baba olmasın. Annem ona evimizin babası demesin. Yorganıma dokunuyorlar. Gece cadıları bunlar. Ne yapabilirim? Annemi çağırsam bana kızar mı? Anne ne olur beni kurtar gece cadılarından. Karnımda aç anne. Gece cadıların elleri de çok ağır. Bir el yavaş yavaş boğazıma yaklaşıyor. Boğazımdan tutturmayacağım. Tutarsa karnına tekme vurup arka üstü düşüreceğim. O yere düşünce de kaçıp Anton'un yanına giderim. Şimdi uyuyormuş gibi yapayım. Belki uyuduğumu sanırlar da kurtulurum. Aa, ama ama birinin eli iyice boğazıma yaklaştı. Herhalde boğacak beni. Çok terledim. Boğuluyorum. Bütün gücümle bağırsam biri uyanır mı? Uykusu en hafif olan Stefan'dır. Neden yalan söyledim ki? Bütün bunlar o yalanın yüzünden geldi başıma. Beni yavaş yavaş boğacaklar. Ha, ne kadar çok terledim. Herhalde döşeğim de ıslandı. Ha, üzerimdeki eller çoğalıyor ve ağırlaşıyorlar. Acaba kaç gece cadısının eli boğazımı sıkacak? Ben onlara bir şey yapmadım ama anneme yalan söylediğim için beni boğacaklar. Anneme yalan söylediğim için Meryem Ana da kızmıştır. Belki de o gönderdi gece cadılarını. Ninan hep Meryem Ana'yı kızdırmayın. Kızdırırsanız başınıza kötü şeyler gelir derdi. Ben yalan söyledim. Yalan söylediğim için de Meryem ana bana kızdı. Bütün bunlar da onun için başıma geldi. Tek çarem birini uyandırmak. Pali! Uyandığımız zaman Anton yoktu. Başımızı çimenlerin üzerine koymuştu. Yalnız Stefan'ın başı Margaret'in dizindeydi. Bir süre çevremize baktık, Anton'u göremedik. Bizim arandığımızı gören Anton, tırmanıp bir kuş gibi tünelediği ağacın dalları arasından ''Buradayım!'' diye bağırdı. Biz birden birde boşluktan gelen sesten korktuk. Üçümüzün birden korkmasına Anton güldü. Margaret, kötü bir şaka Anton dedi. Ama o da gülümsemesini tutamadı. Stefan'la ben de onlara katıldık. Anton ağaçtan inip yanımıza geldi. Stefan'a hadi tuzaklarını kur artık bundan sonra ormanda yaşayacağımıza göre avcılık yapmak zorundayız dedi. Stefan sanki onun böyle söylemesini bekliyormuş gibi av torbasından ipler ve eğri büğrü çubuklar çıkardı. Birbirine karışmış ipleri çözmeye başladı. Arada bir iplere söylene söylene yapıyordu bu işi. Anton ağaçların arasında yürüyordu. Yanımda oturan Margaret boynuma sarıldı aniden. Koltuklarımı gıdıklamaya başladı. Çok gıdıklandığımı biliyordu. Ben Margaret'in elinden kurtulmaya çalışırken, Stefan'ın çözdüğü iplerden birine ayağım takıldı. Stefan kızdı. Bana, ''Gali çok aptalsın!'' diye bağırdı. Stefan'ın sesi ağaçların arasında yankılanarak bir kurt uluması gibi daha uzaklara gitti. Hepimiz şaşkın şaşkın olduğumuz yerde kala kaldık. Anton, Aceleyle yanımıza geldi. ''Stefan, Margaret, Gali, bu bir oyun değil. Nerede olduğumuzu unutmayın. Sesin yankılanışını duydunuz. Ormanda birileri varsa kolayca yerimizi bulur. Bundan sonra daha dikkatli olun canım.'' Üçümüz de suçlu suçlu yere baktık. Anton oturup yine sırtını kalınca ağacın gövdesine yasladı. Hüzünlü bir sesle, ''Bugün her taraf sessiz ama yarın kim bilir neler olur. Her yer asker kaynıyor.'' Alman askerleri akın akın kuzeye doğru gidiyorlar. Bizimkiler de güneyde toplanıyorlarmış. Annem bıraksa ben de giderim dedi. Margaret, annem bırakmamakta haklı diye yorum yaptı. Anton, o iri gözlerini yumuşakça çevirip ona bakarken, ''Öyleyse burada oyun oynamadığımızı biliyorsun.'' diye sordu. Margaret, ''Biliyorum.'' dedi. Hüzünle iç çekti. Anton, ''Nehrin öte yakasını bilmiyoruz. ''Bence nehri geçmeyelim.'' dedi. Margaret, ''Bence de.'' dedi. Stefan bir tuzak ipini elindeki eğri bir sopaya bağlarken, ''Ben orayı biliyorum. Çok sıkışmazsak geçmeyelim. Çünkü ilerisi bataklık. Bataklıkla ormanın arasına sıkışırsak kolaylıkla yakalanırız.'' dedi. Anton bana baktı. ''Ben bir şey söyleyemeyeceğimi işaret ettim.'' Anton beni adam yerine koyduğunu belirten bir ses tonuyla, ''Ama Artık sen de büyüdün, sen de bir şeyler söylemelisin, dedi. Ben Stefan'ın tanıdığı o yakayı öğrenmek için can atıyordum. Ama kardeşlerimin geçmek istemediklerini anladığım için, ''Geçmeyelim.'' dedim. Anton yumuşak bir sesle, ''Hepimiz düşüncemizi söyledik, burada kalalım.'' dedi. Bir süre sessizce yere baktıktan sonra, ''Pani, tuzaklar hazır mı?'' diye sordum. Stefan, ''Az kaldı.'' Gal ipleri karıştırmasaydı şimdiye kadar çoktan biterdi.'' dedi. Daha çok konuşacaktı ki... ''Margret uzatma pani.'' deyince... ''Stefan bana sataşmayı kesti.'' ''Stefan tuzaklar hazır.'' deyince... ''Hep birlikte uygun yerlere tuzaklar kurduk.'' ''İşimiz bitince de... ''Hep birlikte bir şeyler yedik.'' ''Aramızda bir oyuna öylesine daldık ki... ''Karanlığın ormanı yutuşunu anlayamadık bile.'' ''Karanlıkta oturup uzun uzun söyleştik.'' ''Gece yarısı... Çakal ve kurt ulumalarının birbirine karıştığında sırt sırta vererek uyuduk. Uyurken nerede olduğumuzu unutmuştuk. Sabaha karşı uyandığımızda rüzgarın vınlamasından başka bir şey duyulmuyordu. Hafifçe de yağmur hissediyordu. Isınmak ve yeniden uyumak için birbirimize sokulduk ama hiçbirimiz uyuyamadık. Çünkü şiddetlenen rüzgarın savurduğu iri yağmur damlaları battaniyemize kurşun gibi değiyordu. Aniden çoğalan bu yağmur damlaları öfkeli insanlara benziyorlardı. Bunlar evimizin penceresine yumuşak yumuşak vuran ve sesini dinlediğimiz yağmur damlaları gibi değildi. Yağmur kesilinceye kadar uyumadan battaniyemizin altında tembelleştik. Yağmur kesilince de Margaret'in paylaştırdığı katıksız ekmeklerimizi yine battaniyemizin altından çıkmadan yedik. Hava biraz ısınana kadar bekledik. Sık dalların arasından sızan ilk güneş ışıkları bizi hareketlendirdi. Kalkıp tuzakları kontrol ettik. Tuzaklarımızda hiçbir şey yoktu. Yeniden oturduğumuz zaman Margaret çok üşüdüğünü söyledi. Anton ıslık gibi bir sesle ''Eve gidelim'' dedi. Hepimiz şaşkın şaşkın ona bakarken ''Soğuktan hepimizin yüzü ölü yüzü gibi'' dedi Anton. Başını yere eğdi, bir süre sustuktan sonra... ''Ormanda yaşamaya uzun süre dayanamayız. Ne olacaksa bir an önce olsun. Hem ben de öteki yaşıtlarım gibi askere gitmek istiyorum.'' diye ekledi. Margaret onun düşüncelerini onaylarcasına baktı. Bakışlarını çevirirken de ''Akşamı bekleyelim.'' dedi ve sustu. O gün öğleden sonra hiç kimse konuşmadı. Sanki konuşmaktan korkuyorduk. Hava kararıncaya kadar bekledik. Hava kararmaya başlayınca... Stefan bir kedi çevikliğiyle uzunca bir ağacın tepesine çıktı. Uzun süre annemin işaretini bekledi ama annem bir türlü işaret vermiyordu. Anton dayanamadı. ''Pani, in aşağı gidiyoruz. Daha ikinci gün olduğu için annem gelmeyeceğimizi düşünmüştür.'' dedi. Battaniyemizi ve biraz da yiyeceklerimizden ağaçların arasına sakladıktan sonra yola koyulduk. Yürürken Anton, ''Bizimkiler gündüz gelirler, gece gelmezler.'' dedi. Margaret... Anlamlı anlamlı sustuktan sonra, ne zaman gelecekleri belli olmaz onların dedi. Anton ona yanıt vermeden biraz daha hızlı yürümeye başladı. Ormandan çıktığımız zaman hava iyice kararmıştı. Ses çıkarmamaya dikkat ederek tarlalarımızın arasından evimize yaklaştık. Biz hiç olmazsa annemin evin içinde çıra yakmış olabileceğini düşünüyorduk ama herhangi bir ışık göremiyorduk. Ayrıca evimiz karanlığın sessizliğinden de öte bir suskunluğa gömülmüştü. Çevrede kuşkulanacağımız hiçbir şey yoktu ama biz alışkın olmadığımız bu sessizlikten ürküyorduk. Bizim gibi karanlıktan ürken kuşlar durmadan ötüyorlardı. Ama onlar hiç olmasa ötüyordu. Bizse ses bile çıkaramıyorduk. Öyle ürküntü içinde olduğumuz bir anda Margaret yavaş bir sesle ''Birimiz önden gidelim, yakalanırsak birimiz yakalanırız.'' dedi. Anton sinirlendi. Ama Margaret'ın söylediklerini kabullenmek zorunda kaldı. Evimize iyice yaklaşınca Stefan'ı önden gönderdik. Biz olduğumuz yerde ıslakça toprağın üzerine uzanıp Stefan'ın gidişini gözlemeye başladık. Stefan kapıya vurur vurmaz kapı açıldı. Hepimiz kapının böyle çabuk açılmasına şaşırdık. Ama annemizin tarlaların arasında yürürken bizi görmüş olabileceğini düşünerek rahatladık. Bir süre öyle bekledik. Ne Stefan ne de annem dışarı çıktı. Anton o an yaptığı hatayı anladı. Pişmanlık duygusu içerisinde Margaret'e ne yapalım diye sordu. Margaret ormana gidelim dedi. Sürünerek geri çekilmeye başladı. Evimizin kapısı açıldı. İçeriden çıkan biri bir çakmak çaktı. Biz yere yapıştık. Bahçesinde oynadığımız evimiz başkalaşmış. Bahçedeki ağaçlarımız bile bize yabancı olmuştu. Biz evimizin kapısına doğru bakarken sırtımızın dönük olduğu taraftan ve çok yakınımızdan tanımadığımız bir ses ''Ayağa kalkın!'' dedi. Almanca konuşmadıklarına göre bizim komitacılardı. Ayağa kalktık. Biraz önceki sesin sahibi ''Ellerinizi kaldırın ve eve doğru yürüyün!'' dedi. Şimdi yalnızım ve oturuyorum. Yapabildiğim en iyi iş oturmak. İçeride oturmak, dışarıda oturmak. Otururken içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye ve yanımdan geçip gidenlere bakıyorum. Bakıyorum her şeye, donuk bakışlarla. Bu durgunluk ve hiçbir şey yapamama canımı sıkıyor. Hareket ederdim, yerimde duramazdım. Her sabah o günün sıcaklığına uygun bir şekilde program yapardım. Eğer güneşli cıvıl cıvıl bir günde çalışıyorsam kimse durduramazdı beni. Tempoma kimse dayanamazdı. Arkadaşlar yorulup otururlar, otururken de bana dünyayı kurtaramazsın Galguçi diye bağırırlardı. Kaldırmazdım, çalışmakla giderirdim yalnızlığımı. Nasıl ağır ağır konuştuğum için onlar beni dinlemezdilerse, ben de çalışırken onları dinlemez, gizliden gizliye öç alırdım. Şimdi sadece oturuyor ve bakıyorum. O hareketli yaşama sadece uzaktan bakıyorum. Hiçbir organım benim istemime uymuyor. Bir eşya gibi taşıyorum onları. Lazım olduklarında kullanıyor, lazım olmadıkları zaman kaldırıp bir yerlere koyuyorum. Çalıştığım zamanlar ben de düşünmezdim organlarımın üzerine bir eşya gibi oturacağımı. Hiç kimse de düşünmüyor benim gibi olacağını. İnsanlar yaşama çağının geçeceğini önceden düşünebilse.